İhtiyacın Giderilmesi için Okunan Dua Abdullah bin Ebi Evfal Eslem radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kimin Allah taala'ya yahut mahlukundan birisine ihtiyacı olursa eşit, işi düşerse güzel bir abdest alsın, iki rekat namaz kılsın, sonra Allah Teala'ya hamdü sena etsin. Peygamberine Aline ve ashabına salavat okusun. Sonra ellerini kaldırarak La ilahe illallahul halimul kerim Subhanallah Rabbil arşil azim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme inni as'aluke mucibâti rahmetike Ve azâime mağfîratike Vel ismete min kulli zembin Vel ghanimete min kulli birrin Ve selamete min kulli ismin Es'elüke en la teda'ali zemben illa ghaferteh, ve la hemmen illa ferracteh, ve la hajeten hiye leke ridan, illa qadaytaha ha'li, ya hayu ya qayyumu bir rahmetike estağisu ya mugisu ya erhamarrahimin diye dua etsin. Duanın sonuna ya hayu ya qayyumu bir rahmetike estağisu ya mugisu eklenir. Sonra dünya ve Yahut ahiret işlerinden, Dilediği kadar ihtiyaçlarını arz etsin. İstekleri kendisine takdir olunur, verilir buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh'unun merfu hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına herhangi bir işin gelmesi anında, Ya hayyu ya kayyumu bir rahmetike estağytu ya mugytu ya erhamer rahimin diye dua ederdi buyurulmuştur. Yani, Lütuf ve merhametiyle sevilen, azabından korkulan, Allah'tan başka hiçbir mabut, eşit, tapınılan yoktur. Kuluna yumuşaklıkla muamele eden Halim'dir. Kulu ihtiyacını kendisine arz etmeksizin, kulunun ihtiyacını gideren Kerim'dir. Allah Teala'yı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah yüce arşı ve arşın kuşattığı mahlukunu ilim ve iradesiyle icat eden Gücü ve imdadıyla yaşartan, yaşatan, kemaline erdiren, belli bir nizama tabi tutan Rabb'dir. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya mahsustur. Allahümme, rahmetlerini gerektiren güzel ahlakı, mağfiretini gerektiren güzel kararları, her ihsanını ele geçirmeyi, her günahtan temizliği, eşit kurtuluşu, her iyiliğin fırsatının değerlendirilmesini, her türlü günahtan selamet ve temizliği senden dilerim. Üzerimde hiçbir günahı bırakmaksızın hepsine mağfiret etmeni, hiçbir dert ve kederi bırakmaksızın hepsini açmanı, senin rızana uygun her ihtiyacımın giderilmesini senden dilerim. Ya Hayyu, Ey gerçek hayat sahibi ulu zat! Ya Kayyum! Ey yarattığı mahlukunu dimdik ayakta tutan, Tedbirci Uluzat, Rahmetin vesilesiyle imdadıma yardımlarını göndermeni dilerim. Ya Muğiz, Ey yardımlarını gönderen Uluzat, Ya Erhamer Rahimin demektir.